Perişan FM Perişan FM Türkiye, Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Perişan FM Türkiye tek arkası öbür gün komedi programı Perişan FM'den sevgiler saygılar mühürmetler dinleyiciler Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nda en çok konuşulan kuşkusuz maçlarda çalınan oldu. Peki Güney Afrika'da kullanılan bu Vuzela'nın bir Türk mucit tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz? Tabii ki bilmiyordunuz ama şu andan itibaren öğrenin. Evet Vuzela bir Türk icadı ve Vuzela'yı bulan da Ümraniye Çakmak'ta yaşayan ve müzik aletleri yapan Zülküf Kavan isimli e, müzisyen bir vatandaşımız. Ve biz de değerli dinleyenler kendisinin Çakmak'taki iş yerine geldik. Şu anda kapısının önündeyiz. İçeri e, giriyoruz. Evet, kapısını da açtık dükkanı, değerli dinleyenler. Selamünaleyküm Zülküf Usta'm. Evet, Zülküf Usta şu anda yeni yaptığı e, bu buzalaları deniyor, değerli dinleyenler. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, Ömer Bey. Buyurun, buyurun, hala şöyle oturun efendim. Ee, hoş bulduk. Böyle, böyle mi efendim? Yok, şöyle. Ha, böyle. Ya ne kas kafalısınız, şöyle diyorum. Ha? Ha şöyle. ha şöyle. Ya ben de bu adam devamlı şöyle şöyle diyor ne diyor diyorum. E meğer ustam bize kelime oyunu yapıyor anlamıyoruz değer dinleyenler. <gülüyor> evet şöyle. Evet. <gülüyor> Neyse. Vallahi şeref verdiniz Ömer Bey yo. Ee ne alırsınız? Vüza lazdır na o bu aviolensel kabak keman e cello. Yaylı tambur var mı? Oy maalesef kalmadı valla. <gülüyor> O zaman ben bir çay alayım Zülküf Tamam, alın. Kahve hemen aşağıda. <gülüyor> espri, espri ya, espri. Nasıl da mal kimin kaldın ya, espriyi duyunca? <gülüyor> <gülüyor> evet eyenler. E Wu gerçek sahibi Zülküfus'ta bayağı da şakacı biri. <gülüyor> e, hayli eğlenceli, ona benziyor program değerli dinleyenler. İnşallah efendim. E, Zülküfus'ta e, Perişan efendiden geliyoruz da e, bize Wu e, hikayesini anlatır mısınız hemen? Şimdi evet efendim, şimdi ilk öncelikle Ömer Bey bana bu fırsatı verdiğinizden dolayı yani ne kadar bahtiyar olduğumu anlatamam. E, ne demek efendim anlatamam? Önemli değil anlatın. Yok anlatamam dedim. Vallahi üstüme gelme ben prensip sahibiyim. Anla deyince anlatamam. Evet o zaman e, şöyle soralım e, Zülkif Bey. E, Vuzela'yı ilk siz bulmuşsunuz. Evet efendim. E, ben bulmuşum. İşte Türk Paten Entestürüsü'nden aldığım belge aletin adı bu Vuzela. E, bulan kişi Zülkif Kavval. <gülüyor> Tarih 25 Eylül 1969. Her hakkı Zülkif Kavval'a aittir. Bir başkası tarafından izinsiz kullanılması, çoğaltılması yasaktır. İsteyene bu özel dersleri verilir, gruplara indirim yapılır. <gülüyor> ee, evet değerli dinleyenler, şu anda belgeyi de gösterdi bize evet, zırh fusta. Ee, evet, sizin bu icadınızın, o zaman şöyle sorayım, Güney Afrika'da ne işi var? Vallahi maalesef ben bu aleti icat ettikten sonra Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a gittim. Evet. Ee, o da bu nedir dedi. Ee, ben de düdüktür maçlarda iyi ötüyor dedim. Güzel. Diyelim Fener'in kale, kalede tehlike var. Bunu bir öttürüyorsun adam tırsıyor golü kaçırıyor. Fakat ikna edemedin. <gülüyor> Sonra Galatasaray'a, Trabzonspor'a, Bursa'ya, Siirt, Köy Hizmetlerine gittim. Onlar da kabul etmedi. E, evet dinleyiciler, meğer Zülküfusta bu vuvuzela bizim kulüplere teklif etmiş, kabul edilmemiş. E, zaten hep böyle oluyor. Maalesef bilim adamlarımızın kıymetini bilmiyoruz, değer dinleyenler. Ondan sonra da bela beyin göçleri oluyor diye mızmızlanıyorlar. Olur tabii. E, e, tamam, tamam, sakin olun. E, peki, eee bu aletin İsmi nereden geliyor? Yani Buzel hakikaten çok ilginç bir isim. Efendim, şimdi ismin hikayesi şöyle. Evet. Ben bunu bulduktan sonra Dil Kurumuna gittim. Evet, bana bir yani ben bir alet buldum ama isim bulamadım. Bana bir isim bulsanız dedim. Evet. Zamanı behrinde oluyor bunlar Evet. Onlar da uzun borulu sağır ettirgeçliği öttergeç ismini koydular. Ne ne, ne? Uzun e, bu bo uzun borulu sağa evet. getir geçti götür geç evet. geç de olur ismini koydular. Dedim oğlum dedim ya bu çok uzun ve akılda kalıcı değil. Evet doğru. Ben de adını Vuzela koydum. Ee, neden e, Vuzela yani ne alaka? Vallahi Ömerciğim bunlar benim çocuklarla hanımın ilk heceleri. Vural, Vukat, Zeliha ve Laminant. Lami <gülüyor> e, laminant? <gülüyor> Yok evende ben açılı getireyim. Efendim bu aletle ilk olarak Vukat, Vural, Zeliha isimlerinin ilk ecelerini koydum. Vuvize. <gülüyor> Baktım çok yavan kalıyor. Böyle bir şey eski geldi bana. Sanki böyle... Yani ne bileyim böyle sonuna böyle bir la gelse... Vuvuzela olsa daha akılda kalacak olacak evet. dedim. Yani akılda kalsın diye. E, ben de bir la ile başlayan çocuk yok. Evet. Şimdi çocuk yok. Ben de düşündüm. İlk hecesi la olan laminantın la'sını koydum. A oldu. Bu ve zela. Nasıl? <gülüyor> Hayli ilginç olmuş <gülüyor> Türk Bey. Peki neden Güney Afrika'dan çıktı? Onu da merak ediyorum e, dinleyicilerimiz. Efendim ben bu aleti buldum. Sağa sola götürdüm. Kimse almadı. Sonra benim Güney Afrika'daki Türk okullarında öğretmen olan yeğenim vardı. Evet. Onun çocuk yanında götürmüş. Yuhannesburg'da çalmış. Evet. E, beğenmişler. Evet. E, baktım benim Vuvuzela Güney Afrika'nın mahalli çalkısı olmuş, mahallede çalıyor. Çok iyi ya, ya görünüşü de Afrika öyle zurnaya benziyor, bir, değil mi efendim? E, evet, evet, benziyor. Hatta bizde sarhoş olanlar için hani zil sarhoşul sarhoş derler ya. Evet. E, Güney Afrika'da da zil Vuvuzela sarhoş oldu derler yani. <gülüyor> evet, evet. Evet dinleyenler Vuzela'nın gerçek mucidi Ümraniye Çakmak'taki e, Zülküz e, ustayla görüştük ve bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkardık. E, yorum sizin Perişan FM şimdilik kadar Perişan FM her gün saatlerde Dünya Radyo'da yazan ben Ömer Pekin oynayan ben Ömer Pekin. Fırat Paşa'yık teknik yapım ben Ömer Pekin. <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'lu Perişan FM